Herkese iyi pazarlar, pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da e, pazar talebimizi iletelim hemen diyorsun. Yani ben Resmi sunuşu yapmayı düşünüyordum aslında ama <gülüyor> neyse çok da fazla bir şey yoktu orada zaten. Açık Radyo'dayız duyduğunuz gibi 94.9 Libero'da. E, İsmail var, ben varım Tan ve Volkan hem teknik hem taktik masada. Bir arada e, hakiki taktik masada yanımızda Turgut Yüksel olacak. Hocaların hocası. Abartmayalım sizin hocanız diye şimdi sonuçta ama hocamız, gönüllülerin hocası. Yani aramızda maçları genellikle, çoğunlukla kenardan izleyen kişi. Evet, yani en evet. En nihayetinde. Yok bir de neyse Turgut geldiği zaman konuşuruz da o üç gün önceden çalışmaya başlıyor zaten. Evet. Yani. Tabii tabii. Neyse. Neyse ama tabii neyi konuşuyoruz Turgut Yüksel üçüncü amatörde veya ikinci amatörde değil uzun dört senedir devam eden gazoz liginde İstan Pavli'nin hocası İstan Pavli açık radyo dinleyicilerini tanıdık bir isim. Siz hiç bunun muhabbetini yapmışınız herhalde bir sürü programcı var diyeceğim ama çok da yok galiba. Kaptan, kaptan var yeter Kaptanımız. Işte. Hilmi, Hilmi Tezgör, Hilmi tezgör evet. ee, Volkan Ö Balkan Açık Dergi ve Bir Dönem Caz mı Demiştiniz diye bir program Hilmi'de yaptığını 38 hatırlıyorum. 38 senedir burada pazartesi akşamları tabii, Vertigo tabii. isimli program yapıyorlar. Tabii canım doktoru yapıyorlar. <gülüyor> o başladığı zaman programa başlayan şeyler Sonra doğan çocuklar doktoru yapıyor şimdi. Mahir Ilgaz var tabii o da Aha. ekonomi ekoloji programını yapıyor şu aralar. Kolu yok. E, Mahir Yıldız'ın buluyor. Yıldız. Mahir Yıldız komşu kontenjanından evet, devam evet. ediyor. Mahir Gazlı zaten birçok açık radyocunun bildiği gibi eski Evet neyi radyacını... konuşuyoruz <gülüyor> bu arada <gülüyor> hakikaten. Ee, şimdi... İstampalya takımı işte. İstampali Yok yahu halı o saha konuşacağız. <gülüyor> İstampalya'da bir halı saha takımı en nihayetinde. <gülüyor> Oraya <gülüyor> bağlıyoruz hemen. Neyse o zaman <gülüyor> rol. rol e, Dinamo, Dinamo Express. Dinamo Express. Evet. Bak ben ne kadar mütevaziyim. Dört senede bu ligdeyiz. Sesimiz çıkmıyor. Dinamo Express takımında oynuyorum ben de. Ama halı saha derken şunu söyleyeyim. Biz bildiğiniz Nizami Saha'da top oynuyoruz. Önce Fulya'da başladı maçlar. Şimdi e, Fulya'nın korkunç sefil tesisleri nihayet e, şey alındı. Bakıma alındı ve bir Stadı'nda oynanıyor. Nizami ölçülerde e, Sunnicim deniyor galiba. Bu kendi aranızda kurduğunuz birlikten bahsediyorsunuz. Evet, evet. Memleket halı saha kültürüne alternatif ligle katma amacıyla bağış IT'nin imdiki spor yapabilir. kültürü de diyelim. Ya. Evet, yani evet. insanlar Şimdi. spor yapsınlar. Tabii. Bir de ad, adı futbolun başka türlü taraflarıyla için içinde e, manidarlık. Gazoz ligi ikilikten biri. Anlaması da adı da her, şeyi her şey manidar. Gazoz ligi e, diye efendilik. Çok manidar günler geçiriyoruz gerçekten. Yani. Çok çok e, manidar ama yani biz yine de e, önümüzdeki maçlara bakıyoruz. E, çünkü bizim liglerde de playoflara geçildi. Gördüğün mut, gibi mut inatla evet. oyunu topa sokmaya çalışıyorum. <gülüyor> evet sevgili dinleyenler gördüğünüz gibi halı sağ konuşmaya çalışıyoruz. Oynunu da bütün, topa soktuk var <gülüyor> Bir türlü konuşamıyoruz. Evet e, özellikle erkek camiası için oldukça e, önemli bir kültüre sahip bir e, gelenek bu. Hemen şerh koyalım karşılık da var artık. E, kadın camiasının daha çok rol aldığı bir ligimiz daha var. Ona geleceğiz İsmail'cim ama önce bir tarihsel hakkını verelim diyorum yani. Çünkü 80'lere gideceğiz önce. E, bu işin tamamen e, ilk nüvelerin atıldığı e, Dinarsu sağlığıyla Bostancı'da e, otoban e, yol kenarında. Ne oldu? Ee, muhalefet o, Tabi Tabii tabii. Saraçhan'dı. Ee, Saraçhan'dan Haliç'e inerken yolun sağ tarafında Dinarsu e, halı sahası e, hakikaten 80'lerin başında. Bir dakika. Şimdi çok ciddi <gülüyor> bir şeye çarptı muhalefet. Yani bu tabii nasıl sonuçlandıracağız bilmiyoruz ama bizim belli bir grup için ciddi anlamda onun ilk sahanın Bostancı'daki e, E5'in kenarındaki saha olduğu bilir. E ama işte 7 sene fark var aramızda. Bir, öyle bir şey Aa. var. E, Dinarsu halılarının e, e, aynı, da. E, kurduğu aynı. ilk saha. Ee, tabii ben bu arada Bostanyaj tarafına az geçiyordum. Yine de çok iddialı olmayayım da. ilk bayan kadın futbol takımında Bayan dedi adam. Dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedim. Ee, ama düzelttim. Bak, Sektörden geldiğim için. Bilmemek ayıp değil. değil. Evet, evet. <gülüyor> ee, kadın futbol takımı da. Ama o zaman öyleydi adı. Yani şimdi artık kadın futbol takımı diyebiliriz. Biz en azından ee, Dinarsu'nun Dostluk Spor <gülüyor> e, takımı, takımı Dinarsu e, ...sponsorluğunda kurulmuştu o zamanda. E, Ama tabi, biz bütün halı saha e, kültüründen bahsedeceğiz bugün. Sadece kadın futbolundan tabi değil. Tabii hat, hatırlatalım konuya yabancı olanlar için. Bu iş ilk başladığı zamanda da halılar... ...Isparta veya Herakir halısı, halısı değildi. Bayağı bildiğiniz e, yeşil, hiç, içinde desen olmayan... ...koşarken ilgin alakamızı bozmayan yeşil sahalardı. Yeşil yani. sah halalıkları bile tartışılır aslında onların. Evet. O kısma da geleceğiz. İsmail zaten halalığın dışında işin sportif boyutu ne kadar sağlıklı olup olmadığına dair de biz daha başlarda oynarken bile ciddi parantezler açıyordu o konuda. Canımızı sıkıyordu. E, şekilde. Işte, baya, bayağı hastamız vardı diyorsun. Hani yani, ticari olarak adlandırmıyor ama bayağı insana yardım ettik diye söylüyorum. <söyleyeyim diye. gülüyor> <gülüyor> e, evet. Neyse müşteri veli nimettir deyip Hı -hı. E, o zaman... Müşteri değil hasta. Hasta pardon. <gülüyor> o zaman 80 ...kendirenlerin başı e, memleket için. E, memleketin aslında... ...onu tartışalım bence. E, futbol... ...oynama, izlemenin dışında... ...oynama, hele bir, belli bir yaştan sonra... ...futbol oynama geleneği için... ...halı sağla önemli bir hamle oldu. Şimdi bu ne kadar iyi, bu ne kadar kötü... ...olumlu, olumsuz yanları... ...şimdi tartışalım ama... ...öyle veya böyle ortalıkta... ...etrafı tellerle çevirmiş de olsa... ...belli bir yaşın üstünde bir göbekli, Topun peşinden koşuyan yani insanları biz arsa da görmüyorduk. Yani hepimiz arsa da top oynama geleniğinden gelen insanlar olarak ama Halı Sahlay vesilesiyle bunu gördük. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi şeyi tartışabiliriz. Yani bu ne, ne kadar iyiydi ne kadar kötüydü. Şimdi şeyi e, halı sahadan önce biz sokaklarda oynarken arazilerde boş arsalarda vesaire fırsat bulurken. Gerçi ben Anadolu'da bir e, işte Karabük'te büyüdüm. Orada bulma şansımız vardı. İstanbul'da da buluyordu herhalde tabii insanı. Tabii canım tabii. E, yaşta vardı bizim sahamız. Ha, yani bu yaştaki insanlar oynamıyordu. Ee, o arazilerde vesaire Gerçi onlar kahvede oynuyorlardı ee, Benim bildiğim hatırladığım o da futbol değildi tabi ee, Kahvede masalayı çekip şey mi kentleşme, kentleşme sürecinin Bir iyiliği aslında bir yandan ee, Herkes için spor önce Akşamları topluca yürüyerek başladı Arkasından da halı sahalar Herhalde güzel bir destek oldu bu Destek oldu da bir taraftan bu kentsel e, alanın Yeniden organizasyonunda 80'den sonra özellikle ve Büyük kentlerde çünkü bunun başat yerlerinden biri de İstanbul'du ve oradaki arsalar belki de top oynuyor oynuyor düzleşmiş uygun bir hale gelmişti ama genelde çocuklara hizmet eden ve arsa kültürünü sadece futbolda değil birçok yerle besleyen bir şeyin ortadan kalkması çünkü bunlar boş arsaları yapıldı çoğu otoparklar gibi halı sahalarda boş arsaları yapıldı ve etrafı çevrildi belli bir saatler arasına ayrılan paralı alanlara döndüler ve tabii ki bir sürü çocuk parasal nedenlerle de ...oralarda oynayamamaya başladı... ...ya okullarda oynuyordu... ...ya da e, belli uzaklıktaki arsalaya gidiyorlardı... ...bir parantez açayım... ...o arsaların önemli bir kısmı da zaten sonra... E, ...bir şekilde imara açıldı zaten... E, evet, ...yani he? o bir geçiş şeyi oldu... Kuzguncu sırtlarında bile şu anda villaların yapıldığı bir bölgede halı sahaları olduğunu biliyoruz. Hatırlıyoruz. Sen de biliyorsun. Evet, Nakkaçtepe'de evet. e, orada da halı Bak, sahalar vardı. Şimdi hatırladım. Herhalde bir e, aşama olarak da kullandı. Halı sahaların diğer bir özelliği de bu ülkede e, ev ya da bina yapılmadan önce arazinin ...adlandırılmasına... E, ...yeşil alandan... ...imara açılmasına bir... ...tabii şu, yani kentsel alan olarak düşünürsek... ...şöyle bir özelliği vardı arsaların... ...bir kere etrafı telli falan olmadığı için... ...sadece top oynama alanında değil... ...birçok alanda kullanılıyor ve içinden geçilebiliniyordu. E şimdi Tabii. siz bir arsayı çevirdiğiniz zaman... ...o alanı toplumsal yaşamdan çıkartıyorsunuz. Yani sadece çocukların top oyunu da alan değil. E pazara giderken yolu olarak or oradan geçiyor. Veya kadınlar bir araya bir işe gelecekse... ...alan da uygunsa orada toplanıp bir şeyler yapıyor. Şimdi bu toplumsal hayatın içinde olan bir arsayı... ...canlı olan bir yeri tellerle çeviriyorsunuz. Bir tane halı atıyorsunuz. Ve bir, bir saat aralıklarla belli yaş grubuna emanet ediyorsunuz. Ve o hayattan kopuyor artık. Yani kaç kişi halı sağım... ...gidiyor diye bu kentlerde isyan etti ki. Yani akşam gidiyor, evet. Yeşillik Alanım gidiyor diye isyanlar oldu ama... ...ben hiçbir tane İstanbul'da bizim halı sahamızı kapatıyorlar diye isyan... ...veya bir kentsel mahalle direnişi hatırlamıyorum. Zaten bizim halı saha değil de o halı sahalarının sahipleri var. Evet, Sonucunda evet, kiralıyorlar evet. ve e, para karşılığında e, spor yapıyorlar insanlar orada... Tamam, manevralar hani olumlu kısmı ama e, keşke başka çözümlere gelişseydi gerçekten. Tabii yani o yüzden bir muhalefet çevrede düşmek lazım. E, i̇nsanlar top oynamaya başladı. Sosyalleştiler ki sen şey sen daha iyi tarafını söyleyeceksin. Çünkü az önce dedin ya insanlar iyi oldu, insana bir şekilde spor yapıyor. Acaba o hakikaten spor mu haftada bir kere? Hele peşi sıra bir ritüele dönüşen biliyorsun. Biz arsada top oynardık. Akşam hava kararına kadar oynardık. Dolayısıyla ondan sonra eve giderdik. En fazla e, süt müt neyse içer. E, ondan sonra uyurduk. Ama şimdi asla sütüne Sütler döndü. Sütler de bozuldu be. <gülüyor> ha, o yüzden diyorsun. E, yani artık halı saha <gülüyor> maçları peşi sırada... ...faaliyetin devam ettirileceği... Evet. ...bir etkinliğe döndü. Sosyalleşme... E zaten saçma sapan bir sahada oynuyorsun... ...tamam süper eğleniyorsun öyle veya haber ama... ...kırıyorsun oranı burunda. Peşi sırada yer akı... ...ya bireye koşuyorsun. Şimdi Barış Karagöz'ü... <gülüyor> bir, ...bir şey yapalım. Ee, Niye radyomuzda o? Radyomuzda da... O da ...söylemişti yok. <gülüyor> <gülüyor> aslan aslında... ...hakikaten arkasında durduğumuz laf... ...aslan oynamaktır. Buradan bakarsak... ...gerçekten önemli bir... ...alan bir yandan da bu apartmanların... ...kendinin... <gülüyor> Hiçbir yeşil hiçbir alanın olmadığı, hiçbir kamusal alanın neredeyse bırakılmadığı e, bu kent hayat içerisinde oynamanın gerçekleştirilebildiği bir, hele hele fiziksel e, oyunların gerçekleştirilebildiği bir e, sadece futbol olsa bir alan. E, bu açıdan da olumlu. E, hani keşke daha kamusal, daha rahat kullanılabilen paraya e, endeksi olması e, olmasaydı ama hani tüm bunlar içerisinde yine de Sen göbekli yine... de olsa yaşlı abilerin e, bizden biz gençiz ya e, yaşlı abilerin oynayabildiği e, mekanların olması bir yandan da olumlu tabii. E, i̇yi tarafından görmeye çalışıyorsun ki sportif olarak da aslında spor yapmak dedin. O tarafında çok sporla, e, spor kısmına <gülüyor> dair de şikayetlerin olmasına rağmen e, iyi tarafından görmeye çalışıyorsun. Barış Kacısı dedin anladığım kadarıyla müzik için demek istedin galiba ona. Ah. Yoksa niye dedin Barış ki. Anmak mı istedin ona? Geçmiş olsun aynı zamanda tekrar ama o sahada kırmadı biliyorsun. Gönderdi müzikleri bu sefer. Gönderdi gönderdi. E, Barış, evet, e, Libya dinleyicileri <gülüyor> müziklerimiz Ankara'dan e, ...taze taze Barış su futbol müzikleri koleksiyoncusu Barış Karıcısı tarafından... Ya ...Alman ekolu ama Barış Karıcasu değil bir mi? Almanca bildiği için genelde bizde birazcık Alman ağırlıklı çalışıyor. Telaffuz yani... problemi çıkıyor. Onları da kaydedip gönderse biz de şarkıları... ...telaffuz ya... edip sıkıntıya girmesek burada. Neyse. Ben Almanca konusunda yardım edebilirim. Ah Volkan, <gülüyor> prodüksiyon amirimiz. <gülüyor> Neyse gelelim o zaman bir şarkı dinleyelim. <gülüyor> tamam bir ee, Almanya milli takım şarkısı... Bu Deutsche Fußball, Nationalmannschaft, Fußball ist unser Leben diyorlar. Futbol bizim hayatımız. yine bir Hasbuk gecesinden e, namelerle e, oyna oynadığım... maçlar. Yine... <gülüyor> <gülüyor> has, has, bu, has, uh, bu Almanca gelince bu marşlar aklım hep hakikaten şeye gidiyor ya yani e, Nazilere vesairelere falan gidiyor. Ay, yani ne yedim kalabildim. bütün Alman kültüründe ya yani orada bir felsefe, ya orada bir böyle romantizm. Yani yazık değildir yani. Değildir. yani kesin değil. değil. Evet e, Libero'dayız. Halı Alisa kültürünü konuşuyoruz, kentlerde yarattığı temaşayı muhabbeti konuşuyoruz. Ee, İsmail e, yine de oyun dedi. doy dedi aslında. Ee, yani bir sürü negatif tarafına rağmen e, kentse alanı e, işgal ettiği yerler, e, kapadığı alanları ve o arsalar arsa kültürünün bir şekilde üstüne gel gelme şekli itibariyle öyle gözüktü sonuçta. Arsa kültürünün yerine geldi çünkü bir tek top artık oralarda oynanıyor ya, işte yeni saymazsak... oyun alanında. E, bu şartlarda yeni kendi yeni oyun alanının içindeki kendi oyun alanımızı oluşturmak gibi bir şey artık. Bu. Yani daha doğrusu oluşturulana okey vermek. Yani, yani talep etmek dolayısıyla o sayıların da artması. Öte yandan e, çok saçma sapan tabii bizim memlekete uygun olarak e, gelişimler de gösterdi halı sahalar. Ben acayip acayip yerlerde halı sağlık hatırlıyorum. Mesela e, İstanbul şeyden, Üsküdar'dan Şili'ye giderken e, Sarıgazi taraflarında... E, bir saçma sapan bir apartman kocaman bir düğün salonu e, üçüncü katında düğün salonu çatı katı halı sağı yani <gülüyor> evet, bir yerler vardı ya bir böyle çatı Günaların katı halı sağı ben yani ilk defa bunu bunu sürekli çocukluğumdan beri gördüm yani çocukluğum değil miydi uzun zamanda gördüğüm bir halı sahaydı. ama öte yandan başka yerlerde de böyle eksentrik alanları halı saha olarak değerlendirmek değerlendirme şansımız oldu. Yani tabii. bahsettiğin şeyi ben ayrıldıktan sonra tekrar ziyaret ettiğim ilkokuluma gittiğimde gördüm. Ben okurken tabii daha küçük bir binaydı. Spor salonunun üstünü nüfus da arttığı için halı saha yapmışlar. Spor salonunun çatısını e aşağıda şey sıkıntısı kigacı <gülüyor> sıkıntısı komşu sıkıntısı olmadı hiç istediğin kadar zıplıyor. Yani ama bir okul içinde hani nadir görülebilecek halı sağlardan bir tanesi hem her okulda yok bazı özel okullarda var. <gülüyor> o zaman pazarlamışlardır ama bak yani spor <gülüyor> tesisimiz var vesaire falan. Evet Öğrencimiz aynen öyle spor <gülüyor> tesisimiz falan <gülüyor> var <gülüyor> diye şey yapmışlar bir yani okul içinde halı sağladı. Ya. ya bu halı sağlar tabii başlangıçta gerçekten çok büyük problemdi ee, sakatlık açısından vesaire ee, sadece e, amatör oynayan işte parasını verip oynayan insanlar için değil. Ee, birçok yerde e, profesyonel profesyonel demeyeyim de hani federasyona bağlı takımların yaptığı maç maç yaptığı halı sahalar e, da vardı. Bir dönem suni çimler vesaireler kullanılmaya başladı. Fakat ilk başlarda geliştirilen halı saha tekniği gerçekten e, sakatlamalar çok fazla yol açıyordu. Neden? E, şimdi toprak sahanın ya da normal çim sahanın e, izin verdiği bir hareket marjı var. Ayak yere değdiği zaman ee, yüksek enerji yere değdiği zaman rotasyonuna, kaymasına izin veriyor halı şeyler yani toprak saha Esteme ya da şansı var. çim saha ee, <gülüyor> fakat halı sahalarda ayak yere değdiği anda bir kilitlenme muhteşem bir yer tutuşu <gülüyor> yaşanıyor ve vücudun üst kısmındaki dönüşler e, ayaktan bağımsız gerçekleşiyor ayak duruyor vücut öbür tarafa dönüyor ve çok fazla miktarda diz dönmesi ve çapraz bağ. Kopması. sakatlanması ciddi miktarda oldu. Yani Türkiye'de herhalde en çok çapraz bağ sakatlığını artıran olay halı sağ oldu. Çapraz bağ sakatlığı da dizin ön çapraz bağ sakatlığı da sporcular için hakikaten kabustur. Yani ee, söylemek istediğim şu. Profesyonel <gülüyor> olarak bu e... Futbol oynayanlardan daha fazla anlamda böyle bir şey amatör, amatör bile diye aslında baya böyle haftada bir bu işi yapan hastalarınız oluyordu sizin. Yani tabii tabii kesinlikle. Ee, halı sahalar bir tenis iki nasıl oluyorsa oralardan geliyor tabi veteranlardan daha çok bahsettiğim şey ama sadece o değil ee, mesela bundan iki sene önce Fulya'da biraz önce bahsettiği sahada Beşiktaş altyapı çocuklar. çalışıyor orada oradaki yapıyor. kaleciler bir, bir kalecinin çapraz bağ koptuğunda hocadan açıklaması ayağa tıkıldığı yere e, diye söylendi niye çünkü kalenin önünde bayağı bir hendek var. Falan, yani, yani hem hendek hem de sahanın zemininin e, şey olmaması yeteri kadar esnek e, olmaması ki hani ilk başlardaki halı sahalara nazaran şimdiki halı sahalar Hı, hani için falan daha bir dönüşmüş ve yumuşak zemin ilk halı sahalar bildiğimiz dümdüz asfaltın üstüne ince bir halı biraz da işte kum kaymayı evet. sağlasın diye onlar bile sonradan geldi kum bile ha. sonradan geldi ilk ilk başlarda kalırsalar da kumlar dövüp otu kaymayı <gülüyor> sağlıyordu ee, şimdi şeylerin yapıldı ee, nedir o ee, federasyon maçlar diye söyleyebileceğim Hı. federasyona bağlı amatör profesyonel vesaire maçların yapıldı suni çimlerde dördüncü nesil denen e, çimler kullanılıyor yapılan bilimsel çalışmalar sakatlanma oranının çimle hemen hemen aynı duruma geldiğini Gel gösterdi yere. ama bunlar o kadar az yerde var ki Evet. Ee, insanların e, sedanter insanların yani sedanter demek de doğru değil nasıl anlatayım normal halkın e, bizim gibi e, spor yaptığı halı sahalarda bu dördüncü nesiller falan yok şimdi tabi normal yani halka şey. sedanter mi deniyor? Ne e, lan yok bu, semende, spor yapmayan semender gibi <gülüyor> spor yapmayan <gülüyor> insanlar ah. sedanter <gülüyor> e, <gülüyor> da kaytenkele gibi, gibi mi geziyoruz peşinden, <gülüyor> peşinden de e, senin şey geliyor. haftada bir ya da ayda iki defa spor yapmak spor yapmak mıdır? Ee, açıkçası riskleri daha fazla e, olduğu da söyleniyor bir yandan. E peki ne yapmak lazım? Adam illa oynamak istiyor mesela. Yani hafta içi bir günde bir koşusunu yapsın ha. vesaire. Bir haftada iki gün bir düzenli egzersiz haline getirmesi e, çok daha faydalı. Zaten sakatlıkların bir kısmı da o vücut koordinasyonunun zayıf olduğu için hem e, zemin izin vermiyor hem de Eee spor yapmadığı için vücudun kas sinir koordinasyonu e, kuvvetlenemediği için e, daha büyük e, sakatlıkların riski daha yükseliyor tabii. Doktorum türkümler. seni bulduk o zaman e, yine sormaya devam edelim. Bir de şöyle bir durum var biliyorsun bizim çocukluk hastalığımızdı. Bir çocukluk hastalığı olarak gece maçı. Ee, ...hani hep eskiden Avrupa şampiyonlarında izlerdik ya... ...ama çocuk olduğumuz için... ...tabii ışıklandırma da olmadığı için... ...biz öyle saatlerinde top oynardık... ...o yüzden gece top oynamak bir hastalıktı... ...ve halı sahalarda bu olmaya başladı... ...dolayısıyla... ...tabii artık e, e, yaş bir noktaya geldiği zaman da... ...genelde maçlarda iş saatinden son yapılıyor... ...e ne oluyor... ...adam öyle yemek yemiş... ...akşam çıkacak maça gidecek... ...akşam da gidiyor bir yemek yiyeyim öyle gideyim diyor... ...şimdi zaten haftada hiç spor yapmamış... ...bir de yemek yiyor... Akşam açına gidiyor. Allah artık ondan sonra ortalıkta herhalde... Süper bir ortam tabii, tabii. olmuyor yani, değil mi? Yani, yani kesinlikle dezavantaj bunlar ama şimdi bir yandan da şu şüpheci bak bakış devam ediyor. Geyigen bir forvet istemiyoruz. O kadar fazla e, halı sahada top oynanıyor ki o bunun istatistiğini bilmiyoruz şu anda. Yani evet, ne kadar yani. insan oynuyor ve ne kadar sakatlanıyor istatistiği yok. Hiçbir çalışma yok bu konuda. Olamaz da. Çok zor bir şey bu açıkçası. Hani Konda'nın falan yapması gereken özel örneklemleri falan filan. <gülüyor> Abi Konda'nın son çalışmaları pek iyi çıkmıyor. Nasıl? <gülüyor> be? Bayağı bildiler işte. Yani seçimleri. şey anlamda yani. Motivasyon elbette canım. <gülüyor> e, o tür bir çalışma yapılabilir ancak öyle bir çalışma yok. Doğru Cihan Haber Ajansı'na verdirilmeyecek. <gülüyor> <haber> <gülüyor> Ama yani şimdi bir taraftan da herhalde memlekette sedanter e, camianın en fazla yaptığı Tırnak içine alsak bile spor etkinliği buyken ne e, hükümetten ne e, işte ne sağlık bakanlığından bu alana dair e, ciddi bir e, veri yok anladığım kadarıyla siz hekim yok, olarak herhalde yok. bu alana ama herhalde doping de yok değil mi bizim camiyada? Alı yapmıyorlar da insanlar sonuç itibariyle orada e, alı en güzel tarafı kimse oraya para kazanmak için e, ya da sopa zoruyla vesaire gelmiyor. Evet. Hakikaten gerçek anlamda oyunun keyfi peşindeler. Bir kaleciler belki. Enerji oynayacak. içeceği doping sayılır mı hocam? <gülüyor> Yok. Ama <gülüyor> tamam. bir dakika onu da... E, ben sen, maçtan, maçtan önce, önce içiyorum. Sak, ama bir ya, saat anlamsız, önce falan. Yanlış, yanlış ya. Peki, ee, yani. Onu detaylarıyla sonra konuşacağız diliyorsunuz ama enerji içeceği değil ama... Onu söyleyelim. Ne içelim? Su ve sporcu içecekleri. Hmm. E, i̇sim vermeyelim tamam. reklam olur ama ha. sporcu içeceği diye geçen şeyler olabilir. Ben tamam. e, hiçbir sporcuma e, egzersizden önceki bir saat içinde tatlı herhangi bir şey önermem. Yani He. sadece A, Çikolata falan ne Çikolata enerji içecekleri. Çok yoğun şeker ve kafein yüklüdür. Yani kafein tartışmalıdır e, vesaire ama e, şeker kısmı orada beni ilgilendiriyor. Çok fazla yorulduğu için deyip. Peki abi şunu da... E, e, halı sahaya Önce bizim için çok önemli e, olaylardan bir ...Fulyadan tiksinmemize neden olan... ...soyunma odalarıydı bir de. E işte, yani yani rezaletli hiç duruş imkanı yok sonrasında. Hem bir problem o zaten. Bir de yani senden önce bir sürü takım girip çıkıyor. E, hijyen problemi yani sonrasında. Orada artık hijyen değil mi? Belli bir National Geography konusu falan olmuş. Yani belgesel konusu orada organizma anlamında. Ya Öyle tam da bu oyun denen... mevhum öyle, öyle bir şey yani. ki. <gülüyor> Kanalizasyon olsa yine oynayacağız ki... <gülüyor> Yani kapı sağda giriniyordu. Benim soracağım şu. Kışın özellikle yani girdiğin zaman bir de bir korkunç wix kokusu. Ama evet. herkes avuç avuç sürüyor millet. Yani şey zaten o ne kadar az önce size koşarsam. Burada isim zikredeceğim bu reklama girmez. Ee, çok yaygındır bengay kullanmak. Ee, bilgilendirme bilinçlendirme anlamda kullanacağım hakikaten. Ee, yanlış işlerden biri de hakikaten ciddi olarak. Çünkü e, o mentollü e, kremler... Yüzeyel bir ısınma sağlıyor işte üşümediği üşümemek için sürüyorlar insanlar fakat bu arada da vücudunun ısındığını zannediyorlar o hmm, sıcaklık işte hissiyle. Üşümemek için mi yoksa kaslar gevşesin diye Hiç mi sıcaklık yapsın öyle bir gevşeme olmaz değil. sadece Yok, o hissi alabiliyor şey. çünkü yüzeyel e, damarlarda, damarlarda genişlemeye yol açıp bir ısınma <gülüyor> hissi geliyor. Ee, yanılsama yaratıyor yani. Direk yanılsama kasların içerisinde ve eklemde ısınmaya dair herhangi bir değişiklik olmadığı için ısındığını zannedip işte gelip de topa abanarak vurduğu anda bacağını eline alıyor, kasları yırtıyor vesaire falan. Ama Bu çok şey, ilk şeydir hakikaten. sahada oynayan yani bizim kanatta çevi içinde bir taraftan kendini ikna yöntemi. Öncesinde koşmayayım, koşmayayım, böyle ısıtayım diye. Şimdi ben bunları konuşurken bir yandan da utanıyorum hakikaten. Şöyle <gülüyor> Bu hani bilen adam e, pozisyonu bunları söylüyorum ama bu, bu, bu yani o sahadaki psikoloji, motivasyon çok ayrı. Gerçekten orada Bengay'ı sürüp sahaya çıktığında ben kendimi daha iyi hissediyorum ve daha çok keyif alıyorum diyen adama da hakikaten diyecektim. Anladın mı? Yani. Peki sürüp Açma gelme hareketlerini yapıp yani oynasa yapayım, fark eder mi? Yani çok daha yani. iyi tabii ha. ki de. E, olmuyor. Ben iyiyim diyor. Tamam oldum ben diyor. Yani bu sadece halı sahada değil. Normal e, lisanslı spor yapan sporcularda da benim çok Hı. uğraştığım tabii. bir sorundur gerçekten. E, bir dönem özellikle. Şimdi değil ama e, şeylerde o ne bileyim 10-12 sene önce çok yaygındı. E, şimdi çantalarımızdan çıkardığımız için çocuklar bulamıyorlar. E, ama çok her tarafta yaygındı. Fakat gerçek ısınmayı sağlamıyor tabii. Isınma çok önemli. Madem hani laf açıldı ki. Açıldı hayır yani bunları söyleyelim. Halı sahada oynayanlar için e, ne olur 10 dakika e, beden ısısını yükseltecek kadar maçtan önce bir e, ısınma hareketleri ne yaparsanız yapın. Ama e, beden ısısı biraz yükselsin ki kastanın hareketi rahatlasın, eklem içeri hareketi rahatlasın. Ani dönmelere, ani hareketlere karşı vücut daha rahat cevap verebilsin. E, sakatlanma riskini gerçekten azaltan bir süreç. Bunu en azından hani bu programın çıktılarından biri olarak gördük. Çok yani önemli yani 10 bir 10 Ama İsmail yani sana söyleyeyim, yani yüzde 60, 70 falan şu bilgilerden azade. Yani bunlar aslında belki okunarak bile ulaşılabilecek bir bilgi, ama çok ilgimizi alakamıza gelmiyor. Isınma kelimenin tam anlamıyla ısınmayı gerektirir. Yani vücut ısısının bir derece yükselmesini sağlayacak en az 10 dakikalık bir işte koşular, germeler vesaireler. E, o sırada ani hareket olmadığı için tehlikesizdir e, ısınma hareketleri, sakatlanmaya çok nadir yol açar. E, orada vücudu hazırlamak gereklidir çünkü sahada yapılan iş e, hiç de öyle risksiz bir iş değil. Yüksek tempo, oyunun temposuyla e, koşmak zorundasın, e, işte orada insanlar çok aklıyla hareket etmiyor, i̇şte vücudunu zorluyor. Biraz önce söylediğim lafı tekrar edeceğim. Ani hareketler yapmak zorundasın. Top yarından geçerken uzanı vermek zorundasın vesaire Bu çabukla vücudun cevap verebilmesi için ısınma cidden çok büyük önem taşıyor. Ve bir de su içmek. Bu yarım saat falan herhalde yeterli oluyor bir, bir saatlik maç için. Yani yarım saat. Ben o 20 dakika civarında ha, söylüyorum. Yani tamam. Ama yani minimum 10 dakika en azından. Yarım derecede bari yükseltmekte fayda var. Her yer sedan terse, her yer ısınma diyoruz o zaman. Ve Barış'a... Karıca suya daha doğrusu gıyaben dönüyoruz. Temsilcisi olarak Volkan'ı bugün e, Şarkı kırdık. Şarkı dönüşünde de konuğumuzu alalım. Şarkı dönüşünde evet. sağlıktan çıkıp birazcık artık sağ, sağın içine değil kulübeye döneceğiz. Kulübeye sağ, Sağın içine de dair biz e, halı saha oyuncuları olarak birkaç kelam ederiz. Evet Volkan. Ee, sıradaki şarkımızda İngiltere milli takımının sanırım... 80'lerdeki takımın söylediği bir Şeyden, parça. Müzikten alınarız zaten. Evet. E, bu parçada bu sefer yapacağız manasına gelecek bir parça. This time we'll get it right diyorlar. <gülüyor> dayız, Halı Sağ'dayız. İsmail var, ben varım, Volkan var ve devre arasında bizi kırmayıp geldi. Togut Yüksel var. Takıma Zaten... devre arasında katılan hocamız. <gülüyor> Mizah insanı. Hazar <Yani gülüyor> adet... çizer balıkçı. <gülüyor> açık <gülüyor> adet dinleyicilerinin de aşina olduğu haliyle mizahın nasıl yüzü diyelim? Gazoz Ligi'nin en istikrarlı antrenörü diyebilir miyiz? Adam bak hiç miyiz? şu, şu mizah programını asla söylemedi ya. 2 kere teşebbüs ettin. E programına sahip çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. değil. Arkadaş mizah programındeyiz. I don't I. Evet, e, yani bizim Gazoz Ligi'nde e, tabii İstanbul takım oyuncularını tanıdığımız kadar hocasını da tanıyoruz ve yani aslında Behzat'la beraber bizim hocayla beraber hı hı. yani evet. bu kadar adamı koşarken izleyelim. Cinema Express hocası. ...bu kadar adam koşarken izleyip... ...yani hiç istifini bozmadan... ...oyuna da girme şey çünkü ben hiç... O ...kenardaki o psikolojiyi bilmiyorum şimdi onu anlatırsın. Ve her haftada geliyorsunuz ya. Evet. Her hafta geliyor gelmediği ben işte ev arkadaşlığı da yaptım Turgut'ta. Üç gün önceden iki gün önceden başlıyor çalışmaya. Taktik çalışmasına. Taktik. Belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Demek bir, bir, bir hafta ısınma sürecini açtırması gerekiyor. O, o şey, gerek. şeyi herhalde e, kanıtlıyor. Hocanın etkisi yüzde yirmi. <gülüyor> yani biz sahada yetişemiyoruz bazen. Hocamızın verdiği bütün taktiklerine. Ama şimdi evet. manc Mancini biliyorsun daha artık hızlı bir sahanın içinde değiştiriyor her şeyi. Peki, peki Onları öyle mi? Geçiriyor. Hayatın ilk defa mı takım yönetiyorsun? Evet, evet. Nasıl peki? Zevkli mi? Ee, zevkli şey gerilimli. Gerilimli. Tabii. Bayağı sakin orunda ne kadar sakin dursam bile bayağı bir gerilim. Yine kendi içinde mi geriliyorsun? Anlamadım hiç görmedik seni gerilirken. Ve ne yapayım böyle? Yani. Fatih Terim'e atraksiyonu görüyorum. Aykut Kocaman gibi. gibi, Aykut Kocaman gibi ha, doğru sakin. Yok <gülüyor> gene şeyle ilgili e, yani Oyun zaten hararetlenmiş gidiyor geliyor. Sa kenarından bağırsam birisi sesini duyur <gülüyor> Zaten takımımızın kaptanla yetince bağırıyor içeride. Kamil sağ olsun. <gülüyor> e nasıl oyuncu değiştiriyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl ama abi bir de bir şey egolu insanlarla şey yapıyorsun yani. e Bizim takım iyi aslında. Öyle ha. bir şey yok. Yani itiraz yok. Formattan olmadı yani. Hiç hiç, yani. hiç yok. Vay yani. işte, Olgun takım. Ya şöyle oluyor zaten. Eee vay 11'er Biliyorsun büyük sahada bütün kurallar geçerli. Üç ökemli. Ee, o hafta gelebilecek olanlar mailden varım varım diyor. Takım kaptanı askıya çıkartıyor isimleri. Sonra işte benim işim orada başlıyor. Gelen isimlere göre bir ha, düzenleme olursun. yapmam gerekiyor. Yani sabit bir kadro olmadığı için yani büyük bir çoğunluğu sabit ama atıyorum sol bek gelmediği zaman onun alternatifi olan bir şeyi koymam gerekiyor. Onun O kayıncı orta sahibi başka bir şey bulmam gerekiyor. Bilmem ne. Volkan en sabiti ön libero olarak prodüksiyon amirimiz. <gülüyor> <Ama> şey, <gülüyor> devamlı da galiba Volkan. Hiç devamsızlığı olmadı zaten. Volkan bu cüseyle ön libero maşallah ama yani. Ee, kısa boylu David Pizarro tadında <gülüyor> romanın. Gayet yani, evet. Evet oynuyor. <gülüyor> Çavi de kısa boylu. Eniesta da. <gülüyor> E, oyuncu değişikliği de görüyorsunuz zaten şeyde sağ kenarına hangi oyuncu? Bas bas diyorsun. Ben... <gülüyor> yoruldu diyorsun. Evet, yoruldu. Tabii oyuncu değişiklikleri en çok yorgunlukla oluyor zaten. Tabii. Yani ben yoruldum diye işaret edenler Ama işte yaş şeyde ya o vücutla akıl korelasyonda birbirini terk ediyor ya yani yoruluyorsun artık adım açık halin yok çıkartınca hala triptesin. Hoca ne <gülüyor> çıkartıyorsa oynuyordu. Ulan bittin artık oynuyor. Ben onu bir tek şeyde Hilmi'de denk geliyorum. <gülüyor> Hilmi yorulmadım. Aramızda kalsın. Evet. Ha sen çağırdığın zaman böyle yok Tabii. yok daha yorulmadın mı? Yok yok mı? geliyor. Ama bir şey diyor. Ya ben yorulmamıştım diyor. Ben de şey diyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen yorulmadın ama takımın hızını eşlik <gülüyor> edemiyorsun. <gülüyor> Nazik nazik anlatıyorsun bunu. Geç <gülüyor> sen ya. <gesen> ya. <gülüyor> Adam kaptan tabii ya. Bir baş dönmesi gelmiştir. Bir vertigo gelmiştir. Himli olsun. E, Adamın programın ismini konuşturmadın. <gülüyor> ya, himlin'in adı geçirince verdik programının ismini hemen. Peki şey e, sizin takımda da bizim takım gibi yaş farklılıkları da var değil mi? Çok var tabii. Kuşak farklılıkları Kuşak da oluyor hali. Var. Ya onu, o insanların bir araya gelip şey sadece sportif anlamda yani sportif anlamda tabi de fizyolojik olarak değil psikolojik olarak uyumu onu izlemek gözlemlemek nasıl oluyor? Yani Genel olarak uyumda bir problem yok ancak oyun içerisinde ister istemez bir hararetlenme oluyor. Yani oyuncular arasında işte oraya baksana orta yine boş bırakma oradan kaçıyor gibi ama o anlık bir şey oyunun getirdiği da bir iniş çıkış o yüzden yani ben yani bizim takım olduğu için çok şanslıyım çoğunluğu çok sakin insandan oluşuyor ee, yaş farklılığı var ama gayet iyi absorbe ediliyor. Bir yandan da sizin takım gibi... ...bizim takımın yaşı da büyük evet, değerlerine... Evet. Evet, ...kıyaslarsan. Ya, ya o, o fena işte ya. Evet. Yanından ju diye geçen böyle 21 Cuma yaşında... Gibi 21 yaşında, yaşında çocuk var. Ya işte yani tek, ya. Teknik olarak... ...akıl olarak yani biliyorsun... lan iyiyim ama... ...hatta onun yaşındayken ah diyorsun ama... <gülüyor> ...aradaki 21 yaşında çocuk geçince... ...senin 20 senende aradaki fark olarak... ...böyle akıp geçiyor. Yanından bir rüzgar gibi geçti gibi... <gülüyor> <gülüyor> o yüzden dural Toplar'da etkili olmaya çalışıyoruz. Evet, bir saniye ben yine açıklamacı e, katılımcı olarak gideyim. Gazoz Ligi e, gönüllü olarak insanların oluşturduğu birlik. E, hiçbir zorunluluğu yok. Katılma e, kaç senedir abi geri? 3, 4, 4 sezon bu sezon. E, sezon başında e, katılacak olan takımlar e, başvuruyor. Bir organizasyon grubu var. Evet. E, gayet kooperatif bir organizasyon. Ama şey e, öyle herkes katılamıyor. Bir en kere, önemli şartı söylemek lazım. Evet yani Gazoz'un e, Gazoz'una olduğunu bir kez herkes. Evet. ...farkına varması lazım... Ee, ...ve sezon öncesinde... E, ...katılmak isteyen takımlar arasında maçlar yapılıyor... ...o maçlarda sadece... o ...oyun kapasitesiyle mesela çok iyi... ...veya çok kötü olması da şey değil... ...önemli ama çok iyi... ...çok klasman üstü olan takım... ...ya siz burada oynamanıza gerek yok diyor... ...tabii Çünkü canım ya o belli bir rekabet kabet ...ama en önemlisi şu... ...beraber oynadıkta 3-4 maçta... ...deneme maçlarında sahada... küfük hakaret... Ee, topa değil de e, hatta topa bile bazen hı hı. sert girme gibi belli kuralı hani mahalle maçında kaldıramayacağım hani bak adamın e, foul diyor adamın gol diyor şeyini onu bir kolektif kolektif akıl yönetiyor yani pis bunu yapanlar pis numaralar yapanlar gazoz hakeza efendilikte yer almıyor. ha ne oluyor Maç, sezon başlıyor, transferler oluyor veya takım seçildikten sonra başka türler çıkıyor. Bunun üzerine kaptanlar toplantısı var düzenli olarak. Bu tip takımlar veya oyuncular uyarılıyor. Çok gazoza bir kere oldu dört senelik şeyde. Hiç gazoza yakışmayacak küfür, böyle saldırı şey durumu gibi. O zaman da onların diskalifiye edilmesi. Etmezlerse... Kaplanlar toplantısında. Evet, yapıyor. etmezlerse de Takımın diskalifiye edilmesi tartışmaya açılıyor. Ama herkes bu konuda çok hassas olduğu için öyle oyuncular diskalifiye edilmediği zaman da bütün kaptanlar kusura bakmayın güle güle e, haline geliyorlar. Değil mi Turgut? Evet bir de, bir de şey var yani gazoz dikinde şey de tutuluyor centilmenlik puanı Evet tutuluyor. evet. Yani orada belip puanı yani. aşınca puan siliniyor bilmem ne. Veyahut da biz o ligde şampiyon olduğumuz için playoff'un ilk durumu oynamadan geçeceğiz. Öyle bir avantajı da var o ligde şampiyon olduğumuz için. Centilmenlikte. En centilmen takım olduğumuz tabii. için. Bir yan böyle bir haksikasyon <gülüyor> oldu. O zaman, zaman şu, şey, paralel e... takım var. Sayın, sayın Teknik Direktör Turgut hocamız en centilmen takımın hocası olarak da. Evet. E... Kendisine plaket verelim. Ödüllendirilerek liberaya dağıt edilmiş durumda. <gülüyor> evet, evet. Bunca... Bunu hak ettiniz Turgut Bey. Bir de bunca sedantere yaptım bu an. <gülüyor> Bugünkü programın kelimesi sedantere abi. O ne? Isma... Sporu yapmayan, düzenli spor yapmayan, yapmayan insan yani. grubuna bir yani. spora gibi. Şöyle şey Tutta gibi. Semender gibi. Yahu zaten <gülüyor> gibi. bir isim. <gülüyor> Sempatikmiş aslında. Çok se ben çok sevdim canım. Niye öyle? Dalga geçmeyin lütfen. <gülüyor> Peki ee... sen böyle bir 3-5 2'ler, 4-4 2'ler, radikal değişiklikler falan da yapmak çalışmıştın. Takımda bir direnç vesaire oldu bir yerde. Evet evet. Yani. İlk şeydi 3 2 3 2 <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin ya. üstünde bayağı çalışmıştı böyle <gülüyor> Ondan sonra mı geldi takımı Adam da kafası şey, karıştı işte o. ki <gülüyor> sen hiç görmedin onları. Bu çizimler o kadar güzel gerek şimdi Turgut <gülüyor> Turgut'un e, mantığın bir anlık çöküşü isimli kö köşesini andıran e, maç taktiği e, çizgileri kara film gibi oynatmıştık <gülüyor> <gülüyor> mantığın bir yanı çünkü almıştık. ne oldu 3-2-3-2 e, ile iki, çıkmaya çalıştığın zaman çıkamadık. <gülüyor> çıkamadık çünkü yani... fazla demokratik takımlar ne anlamda evet. çıkamadın bir dakika onu merak Kabul ediyorum ee, Üçlü defans olmaz kaldıramayız dediler Evet. ne yaptınız 8'li defans 4-2-3-1'e geçtik ama oyun içinde manipülasyon yapıp ısrarla arada bir 3-2-3-2'yi iki, zorluyor evet. her zaman Turgut o e ek Volkan ha, ekrana evet. hemen şeyi yansıttı e oyun kadrosunu. Evet, i̇şte evet. teknik masada takımdan bir oyuncu olmasının avantajı. Nerede bizim Dynamo Express'in kadrosu Siz göremiyorsunuz ama işte. biz feyiz alacak şekilde görüyoruz gerçekten evet, ekrandan. Evet. E ya ama keyifli iş değil mi Turgut? Güzel güzel. Kulübede olmak tabii başka bir şey. Oyunu sen e çift taraflı okuyabiliyorsun. <gülüyor> ama şu el hareketlerini biraz Fatih Trin gibi <gülüyor> yapmamızları. Hiç tabii. el hareketi yapmıyor ya. Omuz... Şeyden. yok mimik yok yok bir kere yapmaya çalışıyoruz ya Fatih yüzden, hoca Fatih bana Hoca yapıyor ben Turgut Hoca tepki <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> adam şey ya yani Aykut Kocaman'dan bile beter bence e, oyuncu Susu olarak mimik. Turgut Hoca bir oyuncu olarak senden de dinleyelim dediğin gibi hoca. demokratik e, olma özelliği aslında önemli yani e, sahada bazen oyuncu birbirini daha iyi tanıyabiliyor hani kimin nerede nereye yetişebileceğini iyi bilebiliyor o yüzden oyuncusunun e, saha içindeki fikirlerine önem verebiliyor. İşte şunu şöyle yapalım, o oradan gelsin, o adam Bunu oyun sıkıntılı. sırasında yapmıyor inşallah. Oyun sırasında da işte devre arasında ha, şöyle bir değişiklik azından, yapalım mı diye konuşuyoruz. Ya da kadro geldiğinde işte ben e, daha çok herhalde bu konuda ağzı çenesi düşük kişi olarak. Hocam şöyle mi yapsak aslında çünkü Bak, rakip de şöyle vesaire ya. Ya vesaire diye. Kendisiyle paylaşıyorum de... o da... Ee, bir ortak nokta buluyoruz O da bir B planımız olsun diye Onu da bir fikir olarak bulunuyor evet. Öyle Benim aklımda şey var Pardon sözünü kestim ee, ikinci ligde eş teknik direktörlük Uygulamasına geçmek Baya oyunculardan o hafta isteyen bilmem ne yapar. Şıkmış. Evet. Bayağı şey. Eş teknik direktörüyle gidiyor. Karşılıkta geçmişler yalnız. Karşılıkta var. Eş kaptanlık var karşılıkta. Ha. Teknik direktörlük Yok. yoktu yani. Ama Hı. zaten teknik direktörlük müessesi ne kadar e, uygulanıyor orada bilmiyorum ama eş kaptanlığı uygulamaya başlayan. Yaz, e, yazı. E, hazık e, Turgut'u bulmuşken e, Volkan'la da e, arada bir konuşmuştuk. Muhabbetini yapmıştık. Şey diyoruz yani sen dışarı yani bir ben oyun içinden de görüyorum. Bazen Kendime de şaşırıyorum. Çok fazla Biz Dynamo Express'te de fena değiliz centilmenin konusunda. anlat. Biz hep 3 senedik. İlk 2'deydik falan. Tabii, evet. Bu sene sizin yüzünüzden galiba. <gülüyor> kaçırıyoruz. Ama size kaçıralım yani şık hareket. Ee, bir taraftan da oyun izlerken televizyondan maç izlerken veya okurken hepimizin kızdığı bu işte saha içerisindeki pislikler hı hı hı. yani futbolcuların birbirine yaptığı yere atma evet, evet. Atınca abartılı hareketler, bağırma çağırmalar. Hı hı. Gazoz gibi ligde bile çok yani nadir de olsa oluyor. Oluyor. Yani Aynen. az önce dedin ya hani oyunun o hali bazen yani oyunun karanlık tarafı da oluyor herhalde. Yani bazen çok şaşırtıcı insanlardan şaşırtıcı hakiyetler görülebiliyoruz. Çok kısa sen cevap vermeden önce gireyim Yani bu kadar büyük e, fehir dışı e, bombardıman altında e, yaşanan bir spor camiası ve medya olduğu zaman orada keyfini oynayan insanlar da etkileniyordur. Yani şeyden. ondan hı, hı, hı. etkileniminin dışında sanki e, yani ne bileyim yani o da başka bir ruh hali oluyor yani. Oynayan biri olarak diyorsun. Yani Dr. D'ye kill Mr. Hyde biz yani neyse gazoz ilgini o kadar yani, bir şey yani, kö kötü manada değil. Yani birden o oyunun büyüsü birden oyuncuyu sarıyor ki yani sağ çizgisine içeri girince o kimlik başlıyor. Ya bir de çok fazla temas var ya yani i̇çeri ser temas savaş. hele e, bir de on bir kişilik büyük saha artık yaşla vücutla kafa birbiriyle kovalasyon tam kuramadığı için bir hareket yapmaya kalkıyorsun. Yapamıyorsun. yapamıyorsun top yerine adam bacağına geliyor adam diyor hayırdır ya falan ikinci derse canım bile ekmeği yaptık üçüncü derse ee lan ne olacak falan şeyine giriyorsun yani. Bir de şey var tabii ki yani. iletişim eksikliği. Ben bazı çarpışmalarda korkuyorum. Bak, diye ses geliyor. O dışarı böyle ses geliyor. Tabii değil mi? canım yani Gazdı, gaz da <gülüyor> gaz. Itiyorsun çekiyorsun omuz omuza gidiyorsun, efor harcıyorsun. O seni çekiyor bilmem ne derken o bir kısa devre oluyor orada. Bir de erkek işte hepimiz erkekiz yani sonuç itibariyle evet. orada 5-10 e, bir, bir, saniyelik bir erkeklik <gülüyor> diklenmesi, <gülüyor> bir horozluk e, maalesef oluyor tabii bu yanda. İlk zamanlarında şimdi biz de hep halı sahada oynadık ama ufak halı sahalarda oynuyorduk. <gülüyor> i̇lk zamanla tabii o ilk tecrübe yıllar sonra büyük sahaya çıkıyorsun. Şimdi birkaç tane var ama kısaca şunu söyleyeyim. Bir tane forvet koşuyor. Ben de genelde orta veya forveti yakınım ama forvet öyle aradan kaçmaya başlayınca iki kişi koşmaya başladık adamın yanında. Yaklaşık bir 3-4 metre sonra baktım tek kişiyim ismini veremiyim şimdi abi gelsene diyor ama Hep de yavaşladı yok abi bundan sonra ben siz devam edeceksiniz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yattı yani ilk şey yani bittim dedi yani koş şimdi eskiden olsa lan ne yapıyorsun tabii, niye tabii, tabii, ama tabii. o anlıyorsun yani yok benden bu kadar Allah'ın sen Hı. de fansa kalsın. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Turgut'u e, bu kadar aldık o hazırlıklarını sürdürüyor. Evet, Turgut, e, Turgut programının adını anons et bir reklam yapalım senin programının da. Taramucu. Taramucu evet. Açık Dergide e, cuma akşamları e, saat 7.30'da .30, 10.30'da e, Mizah dergilerini evet. konuştuğu e, Ömürdenle de ömürden birlikte. Ömürdenle beraber e, programı programında kaçırmayın. Gayet evet. keyifli. O zaman Tugçum sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sahada görüşmüş, üzere diyoruz. Rakibimizsin ama saygı duyduğumuz hocamız. Teğir. Teğir. Ya gelip bizim takıma da eş teknik direktörlük yapabilirsin diyoruz yani. Ya yani. sizin takım çok sinirli. Diyoruz. <gülüyor> diyor. Doğru doğru. Her çıkan trip tıkıp. Sosyal Güç Türkiye'de sevgiler sinirli diyeince. Formayı çıkar bu senin hiç konuşmuyor <gülüyor> canım. Formayı çıkartıp yere tabii, tabii, tabii. önüne atacağız böyle. <gülüyor> <gülüyor> Merve bir Özay. <özel> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özay bak ha. Jack Hyde karın yani. deşecek olarak <gülüyor> tabii, tabii. şeyi ve top evet. deşenecek <gülüyor> olarak. Şimdi o zaman bir e, karşı lig arası verelim. Değil mi? Yakın markajdı. E, evet, bu haftaki yakın markajı e, İsmail abi sesleri topladı. Ben de mixledim. Kolektif bir yakın markaj oldu. Karşı ligi ee, ele aldık diyelim Oradan e, açılış gününden aslında Dört evet, hafta öncesinden bir sohbetinde Karşılığın e, e, ne olduğuna ya da çıkışta anlatacaksınız çıkışta Evet aslında sesler de baya anlatıyor Üzerine yine konuşacağız Yakın <gülüyor> May Aç, karşı ligin açılış yürüyüşündeyiz. Badem Spor. Nereden Badem Spor? Acı Badem Dayanışması'nın Acı badem futbol takımı. Evet. Ee, nereden nereden çıktı? Nasıl oldu? Ne, ne yaptınız? Şöyle zaten bir endüstriyel lig var önümüze koyulan. Ee, bu endüstriyel lig her şeyi e, para üzerinden e, ve e, fair play karşıtı bir anlayış üzerinden kuruyor. Bizce bunu alternatif olarak farklı e, gezi sürecinin sonucunda oluşmuş birlik kurulun dedik. Bu ligde karşılıklı lig olsun dedik. E, burada tüm söylemlerimizi de bunun üzerinden geliştiriyoruz. Bir yanıyla Futbola dair söylemlerimizi bir, bir tarafıyla da siyasete dair söylemlerimizi e, buradan ifade ediyoruz. Ah şimdi de Bostan, Bostan Celtics, Kuzguncuk'tan. Biz Koç Sertik'in formalarına benziyorlar bunlar. Yeşilli beyazlı diren biber. Geçen gün bir sogan atıyorlardı. Ee, biberden gaz olmaz şey, salata olur diye. Salata olur diye. <gülüyor> e, <gülüyor> e, ne yapıyorsunuz? Bu? Vallahi ne yapıyorsunuz işte? E, Forumlardan, Dren Kuzguncuk Forumundan oluşan bir takımız. Yani orada başta arkadaşlığımız. Ondan sonra karşılıktan arkadaşlar dedi siz de forum olarak takımınız var mı? Biz de hadi böyle bir işin içine girelim. Hem de manifestosunu okuduktan sonra da toplandık. Kızla erkekle zaten daha önce maç yapmıştık. Siz de oynuyorsunuz. Evet biz de oynuyoruz. Biz daha önceden kızgıncuk biberlerinde oynamıştık. He? İsmim Songül. Son evet şimdi karşılıkta kadın kotasının gelmesi çok hoşumuza gitti. Kadınlarla erkeklerin birlikte maç yapıyor olması. Özellikle cinsiyetçiliğe ayrımcılığa karşı, ökücülüğe karşı manifestosunda gerçekten önemli şeylerin yazması bizim için çok önemliydi. Muhteşem bir şut gördüm Hande'den. E, Açık Radyo'dan, Libero programından ben. Merhaba, e, İsmail. E, İsmail, hoş buldum Takımımız... Takımımız daha karga takımı. Henüz formalarımızı hazırlamadık. Karga Siyah formayla abi. çıkaracağız inşallah. Ama ben şutu gördüm. Yani vuruş, teknik, kalçadan bacağı sallama ben, falan oldukça iyiydi. Ben bayan futbolcuyum eski ilk, ilk kuruculardan. Hı hı. Dostluk Spor'da, Dinar Su'da. Ilk, i̇lk takımdır ama. İlk takımda. Evet i̇lk orada takımdır. oynadım. Yaşımız gençlere bu mücadeleye destek vermek için. E, e, futbol. Oynayım, devam oynuyorum ediyoruz. hala halı sahalarda oynuyoruz Gerçekten zaman zaman. Kızlı erkekli. Kı, e, erkekli. Zaten kız kızı olduğu zaman keyifsiz oluyor. Bu işi bilen erkekler oynayınca daha keyifli oluyor açıkçası. <gülüyor> Bugün 4-5 maçı vardı iptal ettim buraya geldim. Oyunun da bir ciddiyet için oynanmalı. Bu yüzden herhalde. Kesinlikle. Daha güzel olacak, evet. ee, yani inşallah şeyini çıkarmazlar. Ee, Çıkmaz gibi. Ben kimle konuşursam inşallah. eğlenmeye Öyle mi? gelecek herhalde. Ya biraz Öyle tabii mi? eğlenmeye evet. lazım ama biraz evet. da futbol ciddi bir tabii. iştir. Spordur. Geldik. Işte. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> evet, endüstriyel futbol karşı. Evet, karşı ama futbol ya. Futbol. Yani şey çok önemli. Bizim bu oyuna sadakatimizi çok geliştirmemiz gerekiyor. Oyundan keyif almamız gerekiyor. Çünkü aslında bizim futbolla olan sevgimiz futbola olan sevgimiz. Oyuna olan sevgimiz. Biz oyuna çok bazen tutuyoruz çok kaba bir politizasyonun içerisine giriyoruz. Buraya girmemek gerekiyor. Bir kere bu oyunun kendi iç yapısını demokratikleştirmemiz gerekiyor. Yani e, hakikaten mücadele etmemiz gerekiyor. Korokor mücadele etmemiz gerekiyor ama çok ahlaklı yapmamız gerekiyor. Doğru rekabeti geliştirmemiz Oyunun gerekiyor. keyfi bu. Zaten. Oyunun keyfi bu. şimdi Yoksa bu oyun bu kadar keyif veren, bu kadar büyülü bir şey olmaz zaten. Yani alt sınıfların oyunu da olmazdı. Onların kabalığını da taşıyor zaten sokakların bu oyun. oyunun. Sokakların kabalığını da taşıyor, hoyratlığını da taşıyor. Şimdi biz bunu, bu politizasyon bu eşitlikçi, adaletçi, dayanışmacı siyaset bunun içinde olmalı bununla hemhal olmalı ama bunun üzerine çıkmamalı oyundan kopamayız biz oyundan koparsa elimizde bir şey kalmaz Aynen. elimizde hiçbir şey kalmaz bizi asıl keyif veren bizi asıl bu kadar eğlendiren bizi asıl peşinden koşturan şey futbolun güzelliği futbolun kendi, kendi doğallığındaki güzelliği zaten burada kural adamın öyle diyor abi Sokağa çıktık bulunduğundan geldi mi? Hani bel üstü gol olmaz, şu korner bir penaltı. Senin adamın öyle diyor şimdi. Senin adamın öyle diyorsa o bir güvendir. İşte tam da bizim oyundan keyif alırken, oyunu oynarken anladığımız politizasyon bu. Yani dayanışma bu, eşitlik bu ya da rakibini itmek çekmektir ama önündekini artık çelme takmamaktır. Ama bir yandan da gol ama atmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan çalışmak. da gol atmaya çalışıyoruz kazanmaya çalışmaktır. Kazanmaya ha, nedir farkımız? Hı. Kazanınca eğleneceğiz, rakibimizi rahatsız etmeyeceğiz. Kaybedince sinirlenme üzüleceğiz. Hüzünleneceğiz. Yine eğleneceğiz. Yine, Hüzünleneceğiz. Yine içeceğiz iki biramız ama hüzünle içeceğiz. Ötekinde keyifle içeceğiz. Öfkelenmeden yapacağız bunu. Endüsyen futbolu! Karşılık! Karşı Büyükçüle! Karşılık! Milliyetçili! Karşılık! Karşı Cinsiyetçili! Karşılık! Renfresyon ailemeler! Karşılık! Endüsyen! Devrim! Karşılık! İslam! Devrim! Karşılık! Ulan! Yakın Makedonya. Etik radyodayız, libero dayız. Karşılıkten e, alıntılarla devam ettik. sağlık. Halı saha e, organizasyonlarının en yenisi şu anda bildiğimiz engenci. Engenci. En Karşılık, bu biraz daha başka başladı. E, Gazoz ligi ve Efendiliğin dışında. Ee, hakikaten Gezi'den de çıkan, e, forumlardan oluşturulan futbol takımlarının bir araya gelmesiyle ve gerçekten kızlı erkekli e, oynanan bir e, lig. Her cumartesi günü Kadıköy'de e, kalınmış gençlik tesisleri galiba belediyenin tesislerinde oynanıyor. Evet, iki Bu... buçukla... Beş arası sana altı, altı arası maç. devam ediyor. Bu biraz önceki ses kayıtlarını açılış günü yürüyüşüne yapmıştık. Modadan e, Kalamış'a kalamış kadar, kadar Eski e, ismiyle moda, e, moda havuz parkı. Havuz ha, havuz parkından şeye kadar yürüdünüz değil mi? Evet. E, Baya kalamış, kalamış parkına, parkı parkına kadar. Ne yürüyüştü? durumda şu anda maçlar Volkan sen e, orada da oynuyorsun? E, maçlar son iki maça gidemedim. İlk hafta oynadım ama maçlar bu hafta dördüncü haftası oynanacak. Onu söyleyeyim ligin. E, valla, bazı tartışmalar yaşanıyormuş maçların içinde Rakiplerin henüz o centilmenlik kafasına erişemediğini e, ben dışarıdan <gülüyor> e, algılıyorum Evet dönüşüm birazcık zaman alacaktır muhtemelen Fehir, fehir ödülü var mı acaba? E, bilmiyorum vardır muhtemelen Devin yapılmaz devrim olunur e, Ama en son karşılık maçında konuşmuş <gülüyor> Hayır hayır. Çok güzel bir pankart açılmış. Onu e, bakınıyordum ama kadınların da işin içinde olmasıyla birlikte, evet her maçta bizlerde hem efendilik de açıyor, gazoz digi de açıyor, karşılık da açılıyor. Ama işin içine kadınların girmesiyle birlikte e, feminist söylemin de içinde olduğu pankartlar açılmaya başlanmış. Son örnekte işte, kürtaj değil, devlet öldürür şeklinde bir Pankart Maç vardı. Öncesi Maç pankart. öncesi e, Yeldeğirmeni dayanışması sanırım takım. Evet. işin içine kadınlar girince böyle mesajlar da daha toplumsal bir şekilde futbol aracılığıyla iletilebilir hale geliyor. Ee, umarım karşılık e, devam eder. E, bir dahaki sezona da de, daha genişliğe katlar. Biz gazozdaki dört sene devam ediyor. Efendilik ikinci senesine girecek. Yani bu tip oluşumlar e, sonuçta. Başka türlü futbolun gerçekleşme hallerinin e, ispatı. Sadece konuşulmasının değil gerçekleşmesinin ispatı. Benim hayalim İstanbul'da beş bölgede karşılık e, turnuvalara yapılsın ve sezon finali mesela işte merkezi bir yerde oynansın. Valla İsmail e, bir tür işte Konuşuyoruz. Teknik direktörüyle davet ettik. Oyuncularla konuştuk. E, sağlık sistemi olarak konuştuk. Sen de o zaman bu işin biraz federasyonuna gir bence. <gülüyor> Federe yetişi beş bölgede e, nefis olur diyoruz. Bu haftalıkta artık bu kadar diyelim bence. Evet bu kadar derken son hatırlatmayla kapatalım. Bu Peki. programı tekrarını dinlemek isteyenler olursa hani ben son 10 dakikada açtım. Bu programın diğer 40 dakikasında ne nu merak edenler varsa libero949.blogspot.com adresinden programın tekrar duyabilirler. Twitter.com Taksim Libero 949 hesabından da direkt e, programa mesaj atabilirler. İyi pazarlık.